Bugünkü programımızın destekçisi Gülgün Özkan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün e, programımızda iki konuğumuz olacak. Biri Mine Dervişoğlu, turizmci arkadaşımız. Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi Gönüllüsü. Ta 1999 yılında e, kurulmuş olan Deprem İletişim Merkezi Gönüllüsü. Ve Altın Saatler Programı'nın da... Ee, i̇lk döneminde önemli desteği oldu ee, ve ondan sonra da e, çeşitli bölgelerde e, turizm faaliyetinde bulundu. Mine hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, e, ayrıca şimdi telefonla bağlanacağımız Begün Baştaş ile... ...öncelikle e, Uluslararası Af Örgütü'nün e, e, en son e, hazırlamış olduğu... ...ve dün yayınladığı mülteci raporu üzerine konuşacağız. Kendisinden bilgiler alacağız. Begün Baştaş, Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve Aktivizm Koordinatörü. Kendisine telefonla bağlanacağız... E, ...stüdyomuzda olmayacak. E, dün e, Uluslararası Af Örgütü Merkezi... ...oldukça sert bir... E, ...mülteci raporu hazırladı. Bir umutsuzluk modeli diyor. Avrupa Birliği Türkiye... ...Anlaşması konusunda, mülteciler konusunda ki ...anlaşma konusunda bir umutsuzluk... ...modeli diyor. Buna ilişkin olarak... E, ...bir... Ee, ...oldukça detaylı bir e, rapor yayınlandı. Şimdi hattımızda e, Begüm Baştaş. Merhabalar Begüm Hanım. Merhaba. Evet, e, sizi tanıttık ve e, konumuzu da kısaca aktardık. E, stüdyoda bir arkadaşımız daha var Mine Derbişoğlu. Sizden sonra onunla da e, turizm bölgeleri hakkında e, biraz sohbet edeceğiz, konuşacağız... Dün itibariyle Uluslararası Af Örgütü bir rapor yayınladı. Bir umutsuzluk evet. modeli. Avrupa Birliği evet. Türkiye Anlaşması. Rapor oldukça ağır değerlendirmeleri, sert değerlendirmeleri içeriyor. Kısaca bir bilgi verebilir misiniz bu rapora ilişkin olarak? Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bir umutsuzluk modeli başlıklı raporumuz... Geçen sene Avrupa Birliği Türkiye Anlaşması'nın imzalanmasının ardından bu 18 yani Mart ayında imzalanmıştı 2016 yılında neredeyse işte bir sene geçmek üzere raporun yayınlanmasından itibaren o günden bugüne aslında e, bu anlaşmanın insan haklarına etkisi nedir'i e, belgelemeye çalıştığımız bir rapor yayınladı tüm. Genel olarak bu rapor aslında e, Avrupa Birliği'nin bu bu tip e, üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalar üzerinden hem mülteci haklarını nasıl e, korumakta başarısız olduğu hem de e, bunu nasıl daha iyileştirebileceğine dair önerilerimizi belgeleyen e, şeyler, bilgiler içeriyor bu raporumuz. E, en önemli meselelerden bir tanesi tabii ki de bu Avrupa Birliği Türkiye Anlaşması imzalandıktan sonra e, Yunanistan Daki mültecilerin durumlarının nasıl iyice daha da kötüleştiğini anlatıyoruz raporda. Bunun gibi çeşitli meselelere değiniyor aslında rapor. Evet, umutsuzluk modeli olarak bahsetmesinin temel nedeni de sanıyorum Avrupa Birliği Türkiye ile yapmış olduğu anlaşmanın benzerini özellikle Afrika ülkelerinden gelen mültecilere ilişkinde uygulamak e, istiyor herhalde. Böyle de bir e, konu gündemde ve bunun e, bir anlamda önünü kesmeye dönük bir rapor olduğunu da söyleyebiliriz herhalde değil mi? Evet evet yani tabii aslında bu rapora bu kadar e, odaklanmamızın ama, sebeplerinden bir tanesi Avrupa Birliği'nin sınır politikalarını bu tip anlaşmalarla dışsallaştırması mı diyelim artık kendi dışına çıkarma çabası. Aynı anlaşmayı işte iki hafta evvel Malta Cevesi'nde de gördüğümüz gibi Libya ile benzer anlaşmayı diyelim e, hazırlamaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Sudan ve Nijer ile. Anlaşma üzerine çalışmalar yürütülüyor. Bu sadece Avrupa Birliği'nin diğer üçüncü ülkelerle yürüttüğü anlaşmalar açısından değil. Aynı zamanda buna bir dalga etkisi de olarak bakmak lazım. Türkiye'de diğer ülkelerle benzer anlaşmalar imzalıyor. Bu Avrupa Birliği Türkiye Anlaşması gibi anlaşmaların medyada daha evvel belki mülteci pazarlığı olarak da görülen e, yaygınlaştırılan meselenin aslında bir model olarak kullanılmasına eleştirel olarak yaklaşıyoruz. Evet. E, enteresan rakamlar da veriliyor. Çünkü 17 Ocak 2017 tarihi itibariyle e, bir durum e, tespiti yapmış e, Uluslararası Af Örgütü ve son derece komik sayılardan bahsediyor. Yani 3 milyona yakın bir mülteci söz konusu iken bugüne kadar Yunanistan'a geçen Avrupa Birliği'ne kabul eden edilen rakamları veriyor ki gerçekten anlaşmanın anlaşma yanlış bir anlaşma olmasına rağmen anlaşmanın içeriğine dahi uyulmadığını tespit ediyor. Bu açıdan da ee, önemli bir değerlendirme. Bu rapor nasıl hazırlandı Begüm Hanım? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii e, raporun metodolojisi şöyle. Araştırmacılarımız tarafından yapıldı e, raporun bilgilerinin oluşturulma süreci. E, hem masa başında Yunanistan ve Avrupa Birliği ve Türkiye'nin e, bu konulardaki hukuksal düzenlemeleri... Anlaşmanın içeriği aynı zamanda Yunanistan adalarına e, çeşitli e, zamanlarda bu bir sene içerisinde yaptığımız sağ çalışmaları sonucunda bu raporu hazırladık. Evet e, ve anlaşıldığı kadarıyla e, esas olarak da e, Avrupa'nın mültecilerin e, korunmasındaki temel ilkelere e, riayet etmek yerine e, tamamen sayıyı azaltmaya dönük bir e, çalışma içinde olduğu ve sınırlardan kimsenin geçmemesini sağlayacak bir yeni düzen mülteciler konusunda yeni bir düzenin ilk adımlarını attığını belirtiyor rapor ki herhalde geleceğe ilişkin temel problem de bu olsa gerek. Evet yani aslında bu yeni bir şey değil. Avrupa Birliği çok uzun bir zamandır mülteci meselesinde göç politikalarını e, mültecileri sınır dışında yani Avrupa Birliği'nin sınır dışında tutmak üzerine yürütüyor. Avrupa Birliği ve an, Türkiye Anlaşması da bunun e, sonuçlarından bir tanesi. O nedenle baktığımız zaman büyük Kale Avrupa dediğimiz şey, e, bütün politikalar Avrupa Birliği'nin mültecileri nasıl Avrupa'ya sokmayız? Avrupa Birliği'nin mülteciler nasıl gelmesin üzerinden? Sizin de dediğiniz gibi tabii Türkiye'de şu anda 2.8 milyon e, Suriye'den gelen mülteci var. Bunun dışında diğer ülkelerden gelen sığınma talebinde bulunan farklı ülkelerden gelen insanlar da var. Böyle baktığımız zaman Avrupa'nın zaten bugüne kadar kabul ettiği ya da Avrupa'ya sığınma amacıyla ulaşmış mültecilerin sayısı e, karşılaştırdığımız zaman çok az. E, 2016 yılı sonunda Yunanistan adalarında sadece 15.279 mülteciğinin e, adalara ulaşabildiğini ve bulunduğunu mesela belgeledik. Bu açıdan baktığımız zaman Tabi sayılar az ama sayılar az olması bu oradaki odalardaki mültecilerin yaşadığı koşulları da meşrulaştırmıyor. Adalarda maalesef mülteciler çok korkunç koşullarda e, kampların içerisinde e, güvenlik olmadan, hijyen olmadan, temiz su olmadan, e, sağlık hizmetlerine ve en önemlisi de hukuki hizmetlere erişemeden, geleceklerinde ne olacağını bilmeden e, bir e, yaşam mücadelesi vererek sıkışık kalmış durumda var. Bu açıdan baktığımız zaman zaten hani, elim Avrupa Birliği Türkiye anlaşması mümkünse öyle hani Türkiye'ye Türkiye'den mülteciler çıkıp Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya ulaşmasınlar ama Avrupa'ya gelenler de oradan anakaraya geçerekten e, Avrupa'nın diğer ülkelerine ulaşmasınlar. Yani ya sınırın dışında köşesinde kalsınlar Türkiye'de e, eşiğinden de girmişlerse Orada kalsınlar da hatta mümkünse onların da değerlendirmesini hızlıca yaparaktan Türkiye'ye, Türkiye'nin e, Türkiye güvenli bir ülke olduğu e, varsayımıyla mülteciler için geri gönderilmesine odaklı bir anlaşma maalesef. Evet e, bu konuda da önemli bir değerlendirme yapıyor. Türkiye ile ilgili olarak en azından hali hazırda yeterli koruma statüsüyle yaşam koşullarına erişimi güvence altına alamayan e, ülke durumunda olduğunu belirtiyor. Keza Yunanistan için de aynı şey söz konusu. Tabii Yunanistan'da... bu kamplara kurulmuş olan kamplara yapılan saldırılar da söz konusu ve aynı zamanda bunlara ilişkin hukuki takip gerektiğini de not ediyor rapor. Evet maalesef yani bu Avrupa'da temel olarak gördüğümüz son birkaç yılda artan bir göçmen karşıtı tepki söz konusu. Almanya'da Fransa'da da bunun örneklerini görüyoruz. Yunanistan'da Altın Şafak Partisi'ni destekleyenler Adalarda e, mültecilere yönelik çok ciddi saldırılarda bulunuyorlar. Bu mültecilerin yaralanmasına hatta e, yaşam riskini taşımasına da sebep oluyor. Mülteciler, e, Suriye'den gelen mültecileri mesela göz önünde bulundurduğumuz zaman savaştan kaçmış insanlar. Evimize bombalar e, düşüyordu. Bundan kaçtık derken şimdi e, Yunanistan adalarında bu ayrımcı mülteci karşıtı politika yürüten grupların işte attıkları taşlardan, molotoflardan yararlanıp yani zarar görerekten e, bir yaşam sürdürmeye çalışıyorlar. Bu tabi insan hakları e, alanında ince baktığımız zaman çok çok endişe verici. Evet. E, dinleyicilerimiz e, bu rapora e, Uluslararası Af Örgütü'nün e, sitesinden ulaşabilirler. E, Türkçe evet, bir aynı sitedir. Zamanda yollardaki Haklar e, diye bir web sitemiz var. Yollardaki Haklar diye e, internetten girdiğimiz zaman oradaki raporlar kısmından da e, raporlarımıza bu konuda çıkardığımız diğer raporlar da dahil olmak üzere hepsine ulaşabilirsiniz. Evet e, bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'deki kamplarda bir e, inceleme araştırma yapılmamış herhalde. Çünkü buna ilişkin e, herhangi bir detay yok. Bu konuda bir bilginiz var mı? Şimdi bu konuyla ilgili iki açıklama olabilir. Birisi e, araştırmanın sağ çalışması yoğunluklu olarak... Avrupa'nın eşine girmiş olan mültecilerin çok acil bir şekilde çünkü oradaki koşullar çok ağır maalesef şu anda mülteciler için hemen Anakara'ya, Yunanistan Anakarasına geçirilerek oradan Avrupadaki diğer ülkeleri yeniden yerleştirmesini talep ediyoruz. Yani bizim yürütümüz kampanyalardan bir bir tanesinin mültecil yürütümüz kampanyalardan bir tanesinin en önemli hedefi Avrupa Birliği'nin sorumluluk paylaşımını, Sadece maddi finansal parasını vermek, işte ondan sonra kim ne yaparsa yapsın diye dışında atmak değil. Aynı zamanda sorumluluk paylaşımı mültecilerin yeniden yerleştirilmesini sağlamak üzere. Yani Avrupa Birliği ülkelerine Avrupa Birliği'nin içerisindeki ülkeleri de mültecilerin e, güvenli ve yasal yollarla, işte bu aile birleşimi olabilir, insani vizeleri olabilir, öğrenci vizeleri olabilir, bu tip yollarla, yeniden acilen Yunanistan adalarından çıkartarak yerleştirmesini istedi talep ettiğimiz için e, raporun odaklarından bir tanesi bu oldu ama bunun e, diğer meselesi Türkiye'de aslında şeffaf bir e, sistem bulunmuyor maalesef Avrupa Birliği Türkiye anlaşması kapsamında e, 865 kişi e, Türkiye'ye geri gönderilecek bu bir sene içerisinde fakat e, bu kişilerde bu kişilerin akıbeti ne olacak Halit? Onların durumları nasıl maalesef bunları yeterli bir şekilde incelememiz için bir şeffaflık söz, söz konusu değil ama aynı zamanda Türkiye'de maalesef e, kamplara veya işte geri gönderme merkezlerine düz içindeki vesairedeki gibi oldu e, bağımsız kuruluşların, STK'ların, uluslararası gözlemcilerin de rahatlıkla girip çalışma yapamadığını görüyoruz. Evet bu başka e, sivil kuruluşlar tarafından da paylaşılan bir sorun. E, gerek e, Türk e, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları gerekse yurt dışındaki e, çeşitli e, büyük kuruluşlara yani Birleşmiş Milletler gibi akredite kuruluşlar tarafından da sıkça e, dile getirilen e, bir sorun. E, tavsiyeler en kısmına var. geçersek Yunanistan hükümetine ve Avrupa Birliği'ne... Ee, Avrupa Birliği üye devletlerine e, tavsiyeler var raporunuzun e, sonunda. E, bunları da kısaca özetleyebilir miyiz lütfen? Tabii yani biraz evvel aslında üstünden geçtiğimiz gibi evet. daha detaylı görmek isteyenler rapora ulaşabilirler dediğimiz gibi internet sitesinden ama en önemli talebimiz tabii Avrupa Birliği'nin sorumluluk paylaşımı meselesini artık çok, çok çok ciddi bir şekilde el atması gerektiği çünkü e, sadece Yunanistan adalarında değil, Türkiye'de de çok aciz bir şekilde yeniden yerleştirmeyi bekleyen mülteciler bulunuyor. E, ve e, bizim Avrupa Birliği ve AB üye devletlerinden talebimiz e, Yunanistan adalarından mültecilerin aciden çıkartılması ve yeniden yerleştirilmesi, aile birleşimi, insani vize gibi vasıtalarla Avrupa ülkelerine e, tekrardan yeniden yerleştirilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda şu ana kadar aslında Avrupa Birliği ülkeleri belirli tarihlerde bulundular. Ülkelerine ne kadar mülteci her yıl mülteci alacaklarına dair. Bir, bu sayılar yetersiz. İki, uygulanmıyor. Yani geçen sene verdiği tarihleri sayılar aynı şekilde aynı hızda ilerlemiyor. O nedenle taleplerimizden bir tanesi Avrupa Birliği'nden mevcut yeniden yerleştirme sayısını arttırması ve bu tarif ettiği sayıları da aslında uygulaması onun dışında bu göç kontrolüyle ilgili yürüttüğü üçüncü ülkelerle yürüttüğü işbirliği anlaşmalarında insan hakları etkisini değerlendirmeden bu anlaşmaları yapmaması, Libya ile işte Türkiye ile yaptığı anlaşmaların bedelini aslında sonunda mülteciler yaşam mücadelesi vererek ödüyorlar. O nedenle bu anlaşmalar imzalanırken bunların insan hakları etkisini göz önünde bulundurmalarını talep ediyoruz. Türkiye'ye e, tabii ki de dest daha destek olmalarını ama aynı zamanda e, Türkiye'nin e, bildiğiniz gibi Türkiye'de mülteci statüsü sadece Avrupa Konseyi'nden gelen e, sığınma talebinde bulunan kişilere veriliyor. Türkiye'de daha etkili bir koruma sisteminin oluşturulması için e, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesini ve e, bu konuda önemli bir şekilde yapılan görüşmelerde altının çizilmesini talep ediyoruz. Yunanistan hükümetine gelince de tabii yine aynı şekilde... Ee, Yunanistan adalarındaki mültecilerin iledilikle e, ana götürülmelerine götürülmelerini ve kampların içerisinde yaşayan adalarda veya diğer e, Yunanistan ana karasında yaşayan mültecilerin yaşadıkları alanlarda ki koşulların iyileştirilmesini e, talep ediyoruz. Çünkü biraz evvel de bahsettiğim gibi kampların içerisinde çok ciddi güvenlik e, endişeleri yaşıyor mülteciler. Onun dışında hava koşullarına uygun barınma alanları bulunuyor. Psikolojik sosyal hizmetlere erişimleri, sağlık hizmetlerine erişimleri, özellikle de kadınlara ve çocuklara yönelik onların korunması ve özel hayatlarına da özel hayatlarının da korunması için şeylerin geliştirilmesini talep ediyoruz. Mesela bir de bazı vakalar var. Bu AB Türkiye Anlaşması kapsamında Türkiye'ye geri gönderilme tehlikesi altında olan bir vakamız var. Nuri e, diye bizim e, adını koyduğumuz Nuri'nin e, mesela Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olarak e, geri gönderilme tehlikesi altında. Yunanistan'daki taleplerimizden Yunanistan taleplerimizden bir tanesi Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke veya ilk sığınma ülkesi olduğu gerektesiyle e, AB Türkiye Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye geri gönderilmemesini. Nuri gibi diğer çünkü eğer e, Nuri gönderilirse bu diğer e, mülteciler içinde bir enter olabilir ve onların da geri gönderilme tehlikesi olabilir. Bu nedenle Yunanistan'dan önemli diğer bir talebimiz de Türkiye'ye mültecileri geri göndermemeleri. Evet bu rapor nerelere sunulacak Begüm Hanım? E, bu rapor tabi özellikle Avrupa Birliği'nde yaptığımız röbe ve savunculuk çalışmalarında elimizde önemli bir belge olarak bulunuyor. Ee, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu ve diğer e, bütün karar mekanizması olan e, Avrupa kurumlarına ulaştırıyoruz. Aynı zamanda Yunanistan hükümetinde bu konuyla ilgili çalışmalar yürüten diğer kuruluşlara ama tabi bildiğiniz gibi başka uluslararası frontex gibi çalışmalar yürüten sınırın muhafızlığını yapan kurumlar da var. Onlarla da paylaşıyoruz. Ama aynı zamanda tabi ki de biz e, lobi ve savunuculuk çalışmaları yürüttüğümüz kadınıza gibi. Avrupa'da çok geniş bir üye ve aktarış tabanımız da var. Onların da bunu görerekten mültecilerin ülkelerine hoş geldin demek için harekete geçmelerini ve kendi devletlerini, kendi hükümetlerini Yunanistan'daki ve Türkiye'deki mültecileri korumaya yönelik politikaları yürütmeleri amacıyla harekete geçmeye, baskı yapmaya davet ediyoruz. Çok çok teşekkürler Begüm Hanım. Sağ olunuz Hepinize. Verdiğiniz bilgiler için size kolaylıklar diliyoruz. Hepinize. Çok Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Evet yine Begüm Baştaş'la konuştuk ve mülteci sorunu gittikçe daha büyük bir problem haline geliyor. Tabii bunun turizm bölgelerini de etkileyen kısmını biraz sonra konuşacağız. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Begüm Baştaş ile görüştük. Uluslararası Afi Örgütü Kampanyalar ve Aktivizm Koordinatörü Uluslararası Afi Örgütü'nün son mülteci raporunu e, anlattı bize Begüm Hanım. Şimdi Mine Dervişoğlu ile birlikte turizm sektörünün içinde bulunduğu sorunlar ama özellikle de tabii ki e, güvenlik e, ve ...karşı karşıya olduğu... ...diğer sorunları ele alacağız... ...ama Mine bir başlangıçta... ...Türkiye'de... ...turizm konusunda da böyle kısa bir... ...giriş yapabilirsen... ...nereden nereye geldi... ...sektör çok iyi olur... ...çünkü... ...sorunların boyutu... ...bu çerçevede görüldüğünde... ...herhalde daha da... ...önem arz ediyor... ...evet... Ee, biz 2000lerde 2001-2002 deprem konusunda işte ilk yardım konusunda kızlay kızlayç çalışmaları konusunda burada buluşmuştuk Gülhan Beyle. Ee, seneler sonra 2017 yılında e, Altın Saatler programında e, bir turizm sorunu tartışıyor olmak e, biraz ilginç ama hayat evet. böyle diyelim. 30 yıldır e, turizme gönül vermiş e, bir kişi olarak tabii ki e, ülkemizin ne kadar e, turizm açısından önemli, ne kadar güzel ve özel bir ülke olduğunu e, söylemeden edemeyeceğim. Bunu hani biliyoruz, e, gezebilenler e, geziyorlar. Hakikaten e, bütün dünyaya baktığımız zaman e, Türkiye kendi e, sınırında, çok farklı bölgelere, çok farklı coğrafyaya, çok farklı ıı, kültüre ıı, sahip ıı, bir bölge. Şimdi ıı, turizm ıı, dünyada işte 1800'lerin sonunda ıı, başlamış olup özellikle 20 ve 21. yüzyılda da ıı, her türlü dünyada yaşanan krize rağmen e, ...düzenli olarak artış gösteren e, bir sektör. Nedir? Bu insanlar e, seyahat etmek istiyor. Bunun için e, şartlar kolaylaşıyor her gün teknolojinin e, gelişmesiyle. İstediğiniz e, işte, havaalanları çoğalıyor, arabalar daha konforlu oluyor, daha çok e, yol yapılıyor. E, rekabet var, e, önceden rezervasyon yaparsanız indirimler alıyorsunuz. Yani her e, bütçeye uygun... Ee, insanlar turistler değilim günlük yaşamından çıkıp e, birkaç günde olsa yani bir iki gece de olsa bir hafta da olsa bir ay da olsa e, farklı kültürleri tanımak e, farklı yerlere gitmek. E, arzusunda yani bu e, kesin bir şey dünyada turizm e, turist hareketleri turizm her sene artışta. En son ıı, sayıya bakarsak 2016'da Dünya Turizm Örgütü'nün verdiği sayıda ıı, bir, ıı, 2016'da 1 milyar 235 milyon insan hareket etmiş. 1 milyar 235 milyon. Bir yıl içinde. Bir yıl içinde evet. Enteresan ve bir attım. önceki seneye göre de %3.9'luk bir artış yani %4 artış ve ıı, hani toplantılarda değinilen... Her sene de aşağı yukarı bu artışlarda devam edeceği... dünyadaki turizm hareketine. Tabii burada Yüzde önemli üçle olan arası evet. bir şey var herhalde... Evet. artış var. Burada önemli olan evet dünyadaki nüfus hareket edecek çok geniş hani kıtalara sahibiz ama bunlar nereye gidecekler, nerede bu hareketlerin çoğu olacak. Şimdi biz e, yakın çevremize bakarsak e, ki benim de hani özellikle uzman olduğum konu bu. E, yıllardır Avrupa'dan gelen e, e, turistlerle e, çalışmaktayım. E, dolayısıyla özellikle bildiğim konu e, bütün Avrupa ülkelerini kapsayan e, Türkiye'de incoming turizm dediğimiz bu konu. Bunun çeşitli ayaklarında turizm rehberliğinden başlayın üniversite zamanlarında. E, agentası işte tailor-made dediğimiz kişiye özel e, programların yapılması... Deniz turizmi başladığında Türkiye'de oradaki bölgelerin yönetiminden işte bir süredir de turizme farklı bir dalı olan otelci konaklama işinde çalışıyorum. Dolayısıyla hani 30 yılın işte 5 yıllık başka şeyler yaptıysam bir 25 yıllık değişimi de bu hayatta. Evet yani bir yaşa gelince <gülüyor> geriye de dönüp bakıp nereden nereye geldik diyebiliyoruz. Şöyle dersem bu demin turizm, dünyadaki turizm hareketinin sayısını verdim. Bunun da yüzde payı Akdeniz. Yani Akdeniz bizim de içinde bulduğumuz biz turizmde Akdeniz Çanağı diyoruz bu turizme. Bunun içine Mısır da giriyor. Yani Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkeleri Fas'ı, işte İtalya, İspanya'sı, onlar Portekiz'e dahildir, Hırvatistan'a hepsi dahil. Biz Akdeniz Çanağı deriz Avrupa turizmde ve onun sayısı da... %50 bu turizmin yani Avrupa bir milyarın işte bir milyar 200'nin 620 milyarını şey yapıyor milyonunu pardon 620 milyonlu ağırlıyor akdeniz, akdeniz çanak evet. evet bunun içinde de çanakiç hareket yani Avrupalı'nın akdeniz çanak'ta hareketi 200 milyonlarda bir rakam bunlar önemli, önemli seyahat sayıları evet. yani meraklıları Data banklar var e, bakacaktır. Mesela e, bu iş ülkenin nüfusuyla da ilgili bir şey değil. E, bu bir ülkenin e, geliriyle de ilgili. Var tabii bağlantısı ama birebir e, var diyemeyiz. Çünkü e, turizm birçok yerde bir... E, lüks değil yani bütün her şeyinizi hallettiniz ve ...ondan şey. sonra gidiyorsunuz yani net bir şey var işte Kuzey Avrupa'da güneş çok az gören ülkeler hani güneş görmek için seyahat ediyor yani mecbur hissediyorlar kendileri bu işte hareketin yarısı dedik Akdeniz Çanakkale oluşuyor 200 milyonu Avrupa'da oturup Avrupa'da seyahate çıkıyor ve biz buradan Türkiye olarak e, ...2014 yılına kadar e, düzenli bir şekilde artışla e, turizm sektörünü e, benimsemiş gözüküyoruz. E, şöyle kabaca sayı verirsem, küsatları söylemeyeceğim. 2014'te e, 36 milyona kadar, 37 milyona yakın bir sayıya çıktık. 2015'te... Bu sadece yurt dışı değil mi? E, yurt dışından gelenler. gelenler. evet. <gülüyor> evet ama istatistiklerde mesela Gürcistan çok e, yukarılarda gözükür işte o kaç gün kaldı işte yani turizmi de çok çeşitleri var çünkü yani sınır turizmi alışveriş turizmi işte deniz turizmi yani sizler biliyorsunuz hep Tabii. konuşulan şeyler ondan sonra e, bu genel olarak yani sınırlarımızdan girmiş 36.8 2014 yılı 2015-36-2 Yani çok çok az bir eksinme var Ama onu size ben içinde yaşayan birisi olarak söyleyeceğim Nedenini, Nedenini söyleyeceğim, söyleyeceğim. Nedenini söyleyeceğim. Evet. Çünkü Duyduklarımız Hep 2016 Yani bitirdiğimiz geçen yıla Yani şu anda Şubat ayındayız 2016'da ...tamamladığımız yıla dair hani turizm, e, de bir aşağı düşme eğilimi var olarak e, duyuyoruz. Halbuki bu 2014 sonu itibariyle Türkiye için maalesef e, başladı. 2015... Başlayan bir süreç. Evet, e, 2015'in başında e, bu süreç başladı. Peki şimdi sonra e, unutmayayım, şimdi söyleyeyim. 2015'te e, turizmde evet bir... 7 yılıyla 10 yıl arasında bir bir kriz e, görürüz ama bunlar işte Körfez savaşı gibi hani e, kısa dönemde bitmiş. Ondan sonra hep bir aksilik çıkar bizim e, şeyde sektörde. Ondan sonra bir iki ay her yılın içinde mutlaka 12 ayın içinde bir iki ay e, korkularımız olur. Ondan sonra bir şekilde e, hep hani iyiye gitmiştir. E, 2015 sezonu da e, bana göre Hani katıldığım fuarları da Berlin gibi fuarları da değerlendiriyorum. Ee, Avrupalı tur operatörlerinin bize e, Avrupa'da ekonomik kriz var. Hani fiyatlarınızı dikkat edin diye uyardıkları işte bir yandan da biraz seyahat etme e, eğilimlerinin yani ilk başta ekonomik krize de dayanıyordu bu. Ondan sonra e, böyle bir şeyler oldu. Yani 2015'te başladı. Biz e, kriz yönetiminde bence hani <gülüyor> Türkler çok akıllıyız. E, çok çalışkanız öyle düşünüyorum böyle. E, bir şekilde başardık. Demin de söylediğim gibi 2014'te 36 ise 36.2. Halbuki erken satışlara bakarsak e, otellere gelen 2015'te gerçekten çok az. Yani bunu hissettirdi. Ne yaptı otelciler? Fiyat indirdik yani birinci şey çekebilmek için fiyat indirmek bizim sektörde işte son dakikalar uçaklar zaten konmuştu 2015'i bir şekilde kotardık diyeyim ona sahip ki kriz vardı başlamıştı 2015'te. Ondan sonra 2016'da işte yıl sonu yeni açıklandı sayılar 25.3 gibi bir gerçekleşme var. Bu çok, ciddi bir e, çok düşük, mi? 10 milyonun üstünde bir düşük. Bunun 5'i Antalya'da, ondan sonra diğer 5 diğer illerimize dağılmış durumda. Halbuki bizim biz 2016'dayız. Ondan sonra 36.8 gibi bir rakam görmüştük 2014'te. Daha iyi olmaması için nedenimiz yok. Yani yatırımlarımız tamam, hizmetimiz tamam. Ee, ...Avrupalı artık Türkiye'ye gel, gelmek gelmeyi biliyor, komşusuna tavsiye ediyor herkese. 2018'de 48 milyon gibi bir hedefimiz vardı. 2023'te 63 milyon gibi bir hedefimiz. 86, 2018 hedefi? Neydi? 2018 48 milyon. Evet. Kaldı iki sene. 25'deyiz şu anda. Evet. 2023 hedefimizde 63. Bu, Bu sektörün kendi hedefi değil mi? 2023 ülkemizin hedefi. Evet buralardan tabii şeyiz yani hakikaten düşündürücü saylardayız. Evet. Var. Yani bu bizim normalde demin söylediğim 2 ay 3 ay bir kriz olur atlatırız onu. Hep o pembe gözlüğümüzü çıkartmak zorundayız. çünkü variz bir şekilde 2015 ne kadar zorlandığımızı biliyoruz. 2016 düşüşü gördük. 2017'de umut veren konuşmalar oluyor. Kısa vadeli çözümler. Bizim bu programımızın nedeni de Hı -hı. o umut veren konuşmalar. Evet. Onlar ne kadar gerçekçi. Evet. 2017 ee, e, erken satışları da maalesef e, umutsuz gözüküyor. Yani ben burada parantez yapıyorum, Avrupa için konuşuyorum. Evet. E, demin size altın çizdim. Hani yüzde 50 hareket Akdeniz Çanağında artı 200 milyon Avrupa'da hareket eden insan var. E, bi, bizim o 200 milyondan hani bütün 2014'e kadar olan turizm raporlarına bakın. Hep Türkiye övünülecek şekilde, herkesin övdüğü şekilde bir e, artış, trendinde. artış trendinde, memnuniyet trendinde bunlar önemli. E, bu 200 milyon hareket de kendi içinde artacak ...yüzde ikilerde e, diye düşünsek ki burada gene bir parantez yapacağım. E, aslında Son iki yılda Avrupa'daki hareketle şimdi 2015'ten sonra ne değişti dediğimizde bu değişimin yani dünya pazarında evet 200 milyon Avrupa çanay yerini almış ama son iki yılda 201 milyondan 200 milyona düşmüş durumda yani çok da az olsa ne, hiçbir daha, yere gitmiyor yani, yani Avrupalı evinde oturup kendi şeyinde ülkesinde e, tatil yapıyor. Sınır değiştirmiyor. Evet başka bir yere gitmiyor. Evet bu yani ondan sonra yani bir, Avrupa'da da çok ufak da olsa 201 milyondan var. 200 milyona bu geçtiğimiz yılda bir düşüş yaşandı. 2017 için tahmin var mı Avrupa'nın tahmini? Onu onu bilmiyorum. Gerçekten evet. bilmiyorum. E, Tabi herkes e, hani e, sektörün dönmesi için satışını yapıyor. Çünkü ee, ...hani hepimiz farkındayız ne kadar çok uçak firması e, doğuyor, uçak firmaları e, büyüyor. E, şimdi bizim Türkiye e, belki sayı olarak dünya sayılarının ve Avrupa sayılarının yanında küçük ama şöyle bir özelliğimiz var bizim. E, hani altıncıyız, altıncıydık o ayrı konu. E, Neyin altıncısınız? E, Avrupa'da Avrupa. altınca ondan sonra... Şimdi Hırvatistan giriyor devreye. Ondan sonra Türk turizmcileri alternatif olarak yurt dışında yatırımlara başlıyor. Onlar da başka ülkelerde de başarı getireceğine inanıyorum. Hakikaten turizme bilen bir ülkeyiz. müşterimi emin etmeyi biliyoruz. İşte, neydi? O uçakları ondan sonra şey önemli bizde paket. Biz dünyada... Ve Avrupa'da İsmail'den sonra ikinci paket satış ülkesiyiz yani bugün giriyor, teknoloji her şeyi orada uçağından itibaren uçağından yani yurt dışında itibaren. yani kimi yerde oradaki havalanına nasıl gideceğinden başlıyor bu paket ya da işte havalanında indirimli otoparkıyla başlıyor. Ya da araba paylaşımıyla başlıyor daha uçuşa gelsin diye. Havaalanına geldi. Ondan sonra uçuşunu gerçekleştirdi. Havaalanından oteline transferi oldu. Ülkemizde kıyı turizminde, yaz turizminde ağırlıklı olan bildiğiniz gibi her şey dahil sistem. Hani bir hafta on gün ortalama da kaldı. ...deniz turizmini yaptı... ...birazcık kültür gezilerine günlük çıktı... ...havaalanına tekrar döndü, uçtu... ...tekrar evine kadar gitti... Evet, ...yani paket dediğimiz bu... kadar... ...yani o da paket... ...ve münferir seyahat... ...veya işte özelleştirilmiş seyahatler... ...yani turizmin çok çeşidi var... ...ve gerçekten gene programın başında söylediğim gibi söylüyorum... ...yani inanılmaz bir zenginliğe sahibiz biz Türkiye'de... ...bizim Uzak Doğu'dan gelecek turistlere vereceğimiz çok ayrı e, hizmetler, ürünler var. E, Kuzey Amerika'dan gelecek için de e, aynı şey. Güney Amerika, Avrupa, Afrika, e, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri hepsi için verecek şeylerimiz var. 2016'daki bu dramatik düşüşün nedenleri. 2016'daki dramatik düşüşün nedenleri 2015'te biraz ayak seslerini e, duydum. Duyduğunuz. <gülüyor> evet. Yani biz e, şimdi ben e, deniz e, turizmci arkadaşlar vardı dedin yani, herkesin, e, yani herkes için yani genelleme konuşamam. Kendi bildiğimi e, konuşacağım. E, Ege kıyılarından bahsediyorum ve e, Avrupalı e, turistden e, bahsediyorum. E, ben birebir iki tane yabancı var. Birebir konuşmayı e, rehberliğimden beri gençliğimden beri sevmişimdir ve... E, çok ilginç ben tamamen bu terör e, bomba patlarsa güvenlik işte e, Avrupa'da da havaalanlarında sıkıntı oldu yani bizim için de aynı şey e, işte Atatürk Havalimanı'na giderken bir İstanbullu olarak hani e, bir içimizden geçiriyoruz güvenli midir diye onun için de aynı şey yani Belçika'daki havalimanı Brüksel'deki o da geçiriyordur yani orada insanların seçimi vardı. değer mi değmez mi gidip gitmemeye diye. Ondan ben bunların etkin olacağını düşünürken yani benim terörün, aldığım cevaplar daha çok mültecilere oluyor. dayandı biliyor musunuz? Şimdi evet. onu bir düşündüğümde de. 2015 yazında Ege'de biz evet mültecileri e, çok gördük. E, hani yazın Bodrum'da çalışıyorum. Belki dışarıdan çok e, hani hoş gözükebilir ama inanın ben her gün gözüm yaşlıydı. Çünkü o işte evden işe gittiğim trafik lambasında gördüğüm şeyler, e, manzaralar. Ondan sonra turizmci arkadaşlarım da, da bir araya gelip dernekler kuruldu. Yardımları her sabah öğlen akşam yemek dağıtmalar, kıyafet toplamalar. Yani e, başka kişiler de yaptı. Hani ben kendi şey mi biliyorum, bütün e, bizim sektörde seferber oldu. Ondan sonra inanırsınız şeyler turistler yardımcı oldu. O ailyaları falan Bodrum'da o sene e, beraber yaşadık. Arkasından tabii e, hani her gezin boş bulunduğu O kadar kişi e, beklemiyorduk. Bu bir hazırlık vesaire. Daha önceki kızlar kızlaş tecrübelerime de dayanarak söylüyorum. E, i̇lk önce en yakındakiler yardım etti. Arkasından da e, kamplara daha düzene geçildi. Biz 2016 yazında... ...Türkiye'deki mültecilerin en azından Ege kıyıları için söylüyorum... ...daha düzenli olduğunu düşünüyorum 2016 yaz boyunca. O 2015'te gördüğümüz manzaraları görmedik. Ama ne oldu? Avrupalı tanıştı Suriye'yle evet. vatanını bırakmak. Savaş şartlarından dolayı vatanını bırakmak zorunda olanlarla Avrupalılar tanıştı. Bu geçiş süreçini 2015 kışla devam etti hepimiz biliyoruz. Onlar karşılaştığı zaman o zaman... Orada da işler yoluna koyulamadığı için Avrupa'da çeşitli sıkıntılar yaşamaya başladılar. Ee, o zaman seyahatlerinde de e, Türkiye ilk geçiş noktaları ve sayı kalabalık ve işte Tabii. şeyimiz var anlaşmamız var. Sanırım ee, birçok insanda şey söyledi işte bilmem ne arkadaşım gelmedi çünkü yani mültecilerle biz zaten hani Avrupa'da şey yapıyoruz hani beraberiz bir sorunlar içindeyiz ee, Çünkü insan tatili niye çıkıyor sorunları bir kısa bir süre için herkesin hayatında sorun var kısa bir süre unutmak için çıkıyor biz tatilimizde de sorun görmek istemiyoruz diye ee, ...şey yapanlar, iptal edenler e, oldu. Yani gerçekleştirmeyenler. Işte senelerde Türkiye'ye geliyoruz, e, başka bir yere gidelim. Ben yine e, turizm konusunda söylüyorum. Geçen sene evet çok kaybımız oldu. acentaj arkadaşlarımızdan bildiğimiz Avrupalı... E, ...başka ülkelere gidenler hem bizden e, daha düşük yıldızlı otellerde kalıp... E, ...aynı para veya daha fazla para verdiler, hizmetlerinden... Yani Türkiye'nin hizmetlerinden daha memnun olduklarını dile getirdiler. Yani biz 1980'lerden beri, 84 olması 84-85 midir ilk çarptırın Türkiye'ye inişe. O tarihten beri bu Akdeniz Çanak önemli bir potansiyeli olduğu için ve 3,5 saatlik uçuşlardır en fazla bu çanaktaki hareket. Yani kültür turizmiyle Türkiye'de çok büyük bir potansiyel. Turizm. Yani Türkiye tanıtıldı. Çünkü yani inanın... Ee, hani ...ben bile kaç kere yurt dışında... ...kendi deveyle dolaşıyorsunuz? Orada sorularını almış bir insanım. Ondan sonra o kadar da zor değilim diyeceğim. E, tanınmıyorduk. E, gelinen bir yer değildi. 1980'lerin ortasından itibaren e, başladı. Ondan sonra ve biz e, kıyılarda... E, Avrupa turizmine yatırım yaptık. Çok önemli yatırımlarımız var. Biz 5 yıldızlı otel sayısında Avrupa'da birinciyiz. Ondan sonra bütün Akdeniz kıyısı, Ege kıyısı ne ee, yeni yeni turizmleri söylemiyorum. Bizim 1980'lerden itibaren ilk önce kültür turizmiyle başlayan bu nedir? Bir Bolu'daki, bir Kapadokya'daki, bir Pamukkale'deki otellerin sayısı arttı. Konaklama imkanları getirildi. Ondan sonra oradan işte bir hafta kültür yapana bir hafta daha hadi denize de gidelim diyelim dedik. Böylece bir deniz güneş turizmi de doğdu. Bunlara çok emek verildi. Kaç yıl yapıyor? 35 36 35 yıldır bir yapılan bir şey var, emek var. Bilmiyorum bugünkü durumda biz Avrupa Çanağından yani 2016 hakikaten çok zayıf geçti. 2017 şu anda Avrupa Çanağı olarak ümit vermiyor Türkiye'ye doğru. Ee, yeni Almanların e, şeyi yazısı e, Şubat ayındayız. Ocak sonuna kadar belirli bir oran indirim vardı rezervasyonlar için, er, işte erken rezervasyon dediğimiz e, Şubat sonuna kadar yapılır bir miktar daha, işte Mart sonuna kadar yapılır çeşitli dönemler ve şu andaki veriler Şubat sonu-Mart sonu daha da e, kesin olacaktır. E, şu anda yaz için planlanan uçakların bile üçte bir. Ee, azalması konuşuluyor ne 2017 oldu? için. 2017 evet. için de bulunduğumuz. Biz bir sene evvel yaparız kontratlarımızı. Ee, ha, onu bir e, evet. anlatabilir misiniz Yani, misin? evet, yani biz, bu e, ön rezervasyon dediğin Biz 2016 yılında. E, 2017 için konuşayım. 2016 yılında e, talepler gelir. Ondan sonra karşılıklı e, biz sizin otelinizle çalışmak istiyoruz. Veya biz sizin tur röportörünüzle çalışmak istiyoruz diye. Ondan sonra 2017 için e, satışlar nasıl olabilir? Onlar planlanır. Anlaşma imzalanır. Kasım, en geç Kasım ayında da şimdi tabii internette olduğu için online da çıkılıyor çok çabuk kataloglar. Eskiden şey böyle kalın pahalı kataloglar dağıtılırdı. Teknoloji hayatı kolaylaştırdı turizm konusunda da. 2016'nın 2016 tamamlanmadan 2017 yaz satışları başlar. Mesela 2016'nın kış satışını yapan... Oteller varsa Veya şeyler Turlar onlar da daha yaz, yazdan Başlamıştır Dolayısıyla Kasım'dan itibaren Avrupalı senelerin alışkanlığı bilir ki Ocak ayına kadar Çok cazip fiyatlar vardır ve yapar Rezervasyonu Şimdi bizim sıkıntımız nerede Biz bu sayıya gerçekten çok uğraşlar Vererek erken rezervasyonu Yurt dışında oturtmuştuk Hatta iki senedir, dikkat ediyorum, televizyonlardaki e, reklam yoğunluğu, çevremde rezervasyonu yapanlar, otele gelen sayılar... E, ...Türkiye'de de, Türkler iş Turizm'de erken rezervasyonu oldukça e, benimseler hakikaten e, avantajlar Doğru. oluyor. Ee, şimdi buradaki sorun nedir? Bir işte 2016'da yatak sayısı aldı bir tur operatörü diyelim. Ondan sonra uçağını hangi şehirden hangi şehre, işte hangi tarihler arası... Kaç kişi uçacak? Yani uçuracağı e, koltuk e, yatağı karşılayacak mı? Onların hesaplarını yaptı, uçak planlamasını yaptı. E, herkesin, her ülkenin e, şeyleri var. Yani aşağı yukarı biliyorsunuz erken rezervasyon yapan, yani bir Almanlı bir Fransızın erken rezervasyon yapma oranı farklıdır. Yani bu biraz kültür meselesi, talep meselesi vesaire. Hani bu, bu konunun içinde olanlar bunu bilir. Yani bu kadar erken rezervasyon aldıysak eğer. E, Okey biz planladığımız şeyleri koltukları ıı, kullanabileceğiz demektir ama şu anda 2017 Ocak sonu olan erken rezervasyon dönemini bitirdik. 15'indeyiz ayın ve ben bir Alman gazetesinde bu yazıyı okudum. Üçte bir, e, Turizm gazetesinde e, üçte bir azaltma söz konusu. Yani şu anda bize bir, zaten geçen seneden beri Hırvatistan var rakip gelen Bulgaristan'ın e, Karadeniz kıyıları biraz hareketlendi. E, demin dediğim gibi 200'den, 201'den 200 milyona indi sayı ama e, bize gelmese de, bizim kaybımız 10 milyon üstünde bize gelmese de başka bir yere gitti. Ee, ve şu anda bir de Mısır'da tekrar Mısır Başladı. kaç senedir uçmuyordu. Ee, Kahire olmasa da e, turistik yerlerini, e, bir var Avrupa'nın büyükleri işte uçuş koyduklarını yeni bildirdiler. Evet. Ee, 15 Temmuz 2016 etkisi ne oldu? 15 Temmuz 2016 Tabii ee, bütün Türkiye açısından sormak mümkün değil ama senin bildiğin evet, işte evet. Ege diyelim benim e, 2016-2015'de canım Tunus'taki, Şunu merak canım, ediyorum. Şunu merak ediyorum. Ee, diyelim ki 30 Temmuz itibariyle bir rezervasyon var. Bu rezervasyonların iptali konusunda böyle e, elle tutulur bir rakam söz konusu oldu mu? Ve 15 Temmuz gecesi itibariyle e, tesislerde kalan insanlar nasıl davrandılar, ne yaptılar? Hı. 2015'in Temmuz başında tam gününü hatırlamıyorum ama Tunus'ta bir plajda bir tarama gerçekleşmişti. O gün Bodrum'daydım işte yine Temmuz ayı turizm yaz sezonunun tam ortası. Hani o gün böyle çevreme bakıp şeyi hatırlıyorum. Yani burada olsaydı işte herkes valizini çünkü televizyonda görüyoruz herkes valizini topladı ayrıldı evet. o plajdan o otellerden ondan sonra bu tabii e, hani turizmde şeye bakmıyorsunuz çünkü o kadar hassas bir sektör ki e, hani sadece kendinizde olması değil yani etrafta olan da herkesin keyfini kaçırıyor ve e, işte seyahatini Farklı bir şeye yönlendiriyor. Bunun için hadi dünyada seyahat eden sayının yükselmesi bana hakikaten şey geliyor. İlginç geliyor. Ondan Değil mi? Sonra, dünyada evet, bu evet, kadar problem evet. varken. Geçen ki Dünya Turizm Forumunda İstanbul'da ben bunu bekliyordum. Hani düşüş oldu diyeceklerdi 2015'te. Hayır her şey işte yüzdelerle belirli yüzdelerle yukarıya doğru gidiyor ve gideceği de bekleniyor diye ilginç. Yani insanlar şeyden turizmden vazgeçmiyorlar. Evet. Ondan sonra ıı, şeye gelirsek ıı, 15 Temmuz'da, Temmuz'da ıı, yani hiçbirimiz beklemiyorduk tabii saat 10 ıı, buçuk civarı haberim olduğunda ıı, iki şehir arası yolculuk yapıyordum bir otelden bir otele. Ondan sonra ıı, bir aramızda değerlendirme yapıp anlamaya çalıştık telefonlarda otele geldiğimde ben ıı, Avrupalıları şeyde buldum. E, resepsiyonda buldum uçaklarımız e, havalanları kapanmış Türkiye'de diye dedim bizde öyle bir bilgi yok henüz ondan sonra e, bizim yar sabah uçağımız var vesaire ondan sonra dedim, sakin ya, olun 15 dakika verin ondan sonra hepiniz toplanıp gelebilirsiniz bir, yani bir nevi kriz masası kurduk e, otelde Ondan sonra 15 dakika sonra geldiler. Biz orada hani bunun bir darbe girişimi olduğunu, hani bir darbe olmadığını o sırada öğrendik. Ondan sonra misafirlere de sakin olmalarını, ondan sonra şu anda hani bir havalanların kapanması söz konusu değil. Onu bizlerin takip edeceğini, bir bir değişiklik olursa hayatlarında onlara haber vereceğimizi. Onun dışında da. Ee, ...hani otelde yatakları, yemekleri, her şeyleri var. Ee, hani bizler yanlarında olduğumuzu, hani tam şey böyle, hani Türk misafirperverliği diyeyim. Turizm ee... sektörünün bu tür durumlarda alması gereken tedbirlere ilişkin... E, ...böyle yönetmelik veyahut da e, belli prosedürler, yayınlanmış notlar... ...mesela yurt dışında olduğunu biliyoruz sen bana bir e, Fransız. Evet Fransız, Vici Pirat'ı şey yaptım hani e, özellikle Aralık ayında terör bölümü eklendi ona. Onlar da e, kaç yılı? 1978'lerde yapıp hani ilk e, ne zaman kullandılar Vici Hani Geç bir e, dönemde kullandılar. Ondan sonra e, şey terör bölümünü ekleyerek hani, terör bölümünü de etkilediler. Yani bunlar gene şey olağanüstü durumlara giriyor. Olağanüstü durumlarda ne yapılması gerekiyor. Biz de şöyle tabii 2016'nın başından itibaren otelleri dikkatli olmamız gereken konularda mektuplar. Emniyet müdürlüğü valilik aracılığıyla emniyet müdürlüğü aracılığıyla valiliğin mektupları. Ondan sonra biz jandarma bölgesine bağlıyız. Onların gelip eğitim Vermesi gibi hani riskler nedir Ondan sonra Nelere dikkat etmeliyiz Bu bütün personele verilen eğitimler Yok, midir Yok otellerde özel güvenlik görevlileri var Ondan sonra ve şeyde insan kaynakları da giriyor Yani otel, otellerin yetkili kişilerine Veriliyor ondan sonra evet. ama Dediğiniz gibi biz bu konularda hani Daha önce yaptığımız bu deprem Çalışmalarında da yani önemli olan Bireye kadar inmek Çünkü bunu Tabii. ilk yardımda çok yaşadım Tanımıyorsan korkuyorsun Yani en basit Bilmediğinden korkuyorsun Evet yani ufacık bir şey boğazında kalırsa boğulacağını zannediyorsun Ama eğer ilk yardım bilirsen Hayır o kadar kolay değil işte Boğazımız müthiş onu geri atabiliyor Sakin olmak lazım Asıl nefes almıyorsa sorun var gibi Hani neyin ne olduğunu biliyorsun Burada da yani bizim de birazcık daha bu konularda pardon herkese inmemiz lazım. Bu her konuda gene ilk yardıma da dayanacak bu ilk yardımı bilmek de, ondan sonra sorumlu davranmak bir olay olduğunda. Ondan sonra çevreni tanımak, değişikliklerin farkına varmak, işte kişisel eşyana sahip çıkmak, yabancıdan bir şey almamak gibi. Yani bunun devamlı hatırlatılmasında ...çok taraftarım... ...çünkü hani bir kere olay oldu... ...bitti değil... ...yani o olayın yapacağını... ...daha aza indirmek için bir şey yapabilir miyicek... ...her bireyin... ...bunu sorması lazım... ya i̇şte doğru iletişim... ...bu bir trafik Allah korusun... ...trafik kazası arasladığımızda da aynı şey... Deniz kazaları... Evet, ...denizde evet, boğulma... Evet. <gülüyor> o, ...aslında konuda... tabii birçok riskle karşı karşıyasınız... Evet. ...ve bu anlamda... ...hakikaten çeşitli yönetmeliklerin... ...olması lazım... Sanıyorum ki Turizm Bakanlığı'nın ciddi bir denetimi olması lazım. Bunlar var mı? Nasıldır? Ee, i̇şte dediğim gibi varlık yoluyla ondan sonra e, yazar gönderdi. Özel güvenlik firmaları e, bu şekilde bilgilendirildi. Ondan sonra eğitimler yapıldı. Ondan sonra e, yani biz de daha biliyorum ki diğer otelci arkadaşlar da e, güvenlik tedbirlerini e, arttırdılar. Dünya Tur Turizm Forumunda İstanbul'da geçen sene e, bu terörizm dünya problemi olduğu için e, şu öngörüldü. Yani bu dünyada var. E, bunun için güvenlik önlemlerimizi almamız gerekiyor. E, bunu ne önlemler aldığımızı da seyahat edenlere anlatmamız gerekiyor. İşte bu havaalanından da başlıyor. Havaalanında da yani Tabii. dünyanın her yerinde e, son yıllarda olaylar Müzik yaşandı. Var. Evet. Ondan sonra e, hani bunun iyi fikir olduğunu yani hakikaten yapmaz. Çünkü seyahat ediyor insanlar. Yok yani 15 Temmuz'u sordunuz 15 Temmuz'da da şey yapmadı. Kimse valizini toplayıp gitmedi. E, ta tatiline devam etti alıştık sadece daha iyi nasıl bununla karşılaştığımız zaman ama bu yapacağımızı... biraz da herhalde ilişkiden ee... rahatlatmaktan e, kaynaklanan bir şey herhalde değil Ol mi? Olabilir. başka bölgelerde başka şeyler işte her duyuyoruz. ülkenin tepkisi farklı oluyor Doğru. bir Fransız bunu anlayabiliyor da İngiliz yok diyor işte ben çok hmm. sigortadan çok para öderim birisine bir şey olursa diyor İngiliz alıyor vatandaşını uçağı hani, evet. uçağını indiriyor de Evet <gülüyor> çok teşekkürler ee, bir de aslında hem sorumuz vardı konuşmak istediğimiz sormak İstediğimiz e, çok teşekkür ederiz geldiğin için bizi aydınlattığın için e, bütün turizm sektörüne kolaylıklar diliyoruz. Bol satışlar teşekkürler, diliyoruz. Teşekkürler sağ olun. Sağ olasın çok teşekkürler. teşekkürler. Evet efendim bu hafta Açık Radyo'da Altın Saatler programında iki konuğumuz oldu. Begüm Baştaş Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve Aktivizm Koordinatörü. E, AFA örgütünün son mülteci raporunu konuştuk. Mine Dervişoğlu arkadaşımız, turizmci Açık Radyo Deprem iletişim Merkezi Gönüllüsü ve Altın Saatler Programı'nın e, başlangıcında yapımında emeği olan bir arkadaşımız. Onunla da turizm sektöründeki sorunları, güvenlik konularını e, konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler Programı'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.